Baş başladı. Heyecansız başladı. Daha millete heyecana düşmemiş. O Hakan onu atıyor. O onu atıyor. O gol! Ya, ne ne gol ya? Aynı hani gol ya. Nerede gol oldu kardeşim ya. Hayret bir şey ya. Ya direğin üstünden geçti. Nerede gol? 2. gol oldu. Hakan onu attı. Ya ne ya ne gol kardeşim ya gol olmamış ya. Artık bir heyecan şaşırdık ya kardeşim. Gol oluyor mu? Gol olmuyor mu? Artık heyecana gelmişsin. ne ya bu. Biri sağdan atı, birisi soldan atı, birisi Şa Biz artık nereden kesebiz bilmemizi. Artık ne yapacağız kardeş. Ay gol oldu, gol oldu, gol oldu. Ya ne gol oldu kardeşim? Anı gol ya. Hayret bir şey. Gözleriniz görmüyor mu ya? Direğin üstüne top gidiyor. Direğin kenarına gidiyor. Aa! Oh, ne atıyor, oh, ne atıyor, oh, ne atıyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Şaşırdık kaldık ya bu işte ya.